Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek. Günaydın Tuba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. <gülüyor> Avrupa ne konuşuyor? Bugün e, Fransa'dan, e, Avusturya'dan e, ve Rusya'dan e, gündemler sunacağım size. E, öncelikle Fransa e, Fransa'da son derece tartışmalı bir yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. E, tasarının adı Cumhuriyetçi ilkelerin güçlendirilmesine yönelik yasa. E, ismi yani içinde İslamcılık kelimesi geçmese de aslında radikal İslamcılığı hedef falan e, onu düzenlemeyi sınırlamayı e, amaçlayan bir yasa. E, bu öğretmenin e, Başının kesilerek öldürülmesinin ardından e, böyle bir yasa tasarısı gündeme gelmişti. E, şimdi parlamentoya sunuldu ve geniş şekilde de tartışılıyor. Neler getiriyor bu tasarı onlara bakalım. E, birincisi homeschooling yani evde eğitimin kısıtlanması. Fransa'da insanlar e, eğitim zorunlu ama bu eğitimi evde de verebiliyorsunuz belli şekillerde çocuğa. Ee, şimdi ama bunun e, işte 3 yaşındaki kız çocuklarının başının örtülerek işte eğitim verilmesi e, gibi şeylere yol açtığı bu tip söylemlerle. E, kısıtlanması işte bunun için yetki verilmesinin zorlaştırılması gibi bir şey söz konusu. E, bunun yanı sıra Örneğin bekaret raporu veren doktorların cezalarının artırılması. Zorla evlendirilmelere, çok eşliliğin, e, ye karşı önlemler alınması, kadın ve erkeklerin mirastan eşit pay aldığına dair hani düzenlemelerin iyice yerleştirilmesi, kimsenin bunu ihlal etmemesini sağlanması. Ayrıca dini derneklerin daha denetlenmesi yoğun bir şekilde, yurt dışından onlara yapılan ödemelerin denetlenmesi. Kamu görevlilerine zarar verilmesi amacıyla o kişiyle ilgili bilgilerin sosyal medyada paylaşılmasına yönelik bir takım düzenlemeler. Hızla gözaltına alma ya da cezalandırma gibi. Ayrıca kamu görevlilerine şiddet kullanarak kendilerine istisna yapılmasının istenmesinin engellenmesi için düzenleme. Burada neyi kastediyoruz? Örneğin havuzda kadınlar ve erkekler için ayrı saatler olsun işte bunun istisnası yapılsın diye kamu görevlilerini şiddet kullanarak zorlama buna karşı cezalar. Kamuda dini sembol olarak görülen başörtüsü yasak bu yasağın Kamuyla iş yapan üstlenici özel şirketlere de e, uzatılması. E, bu tip e, önlemler e, başbakan bu yasanın Müslümanlığa ya da dinlere karşı değil. E, tam aksine bir özgürlük yasası kökten dincilikten özgürleşme yasası olduğunu söylüyor. Bu şekilde savunuyor. Yasalarla e, olabiliyormuş yani bunlar. Hmm. E, tamam sen, sen bunu söylediğin için özellikle hemen e, şeye geçeyim. Tam böyle yani yorumlar var. E, bu yasa yoğun şekilde eleştiriliyor hem e, Avrupa'da hem Fransa'da. E, yorumlardan bir tanesi... E, Özdeş'in söylediği gibi toplumsal olarak kökleri böylesine derine inen bir fenomeni aşırı İslamcılığı yasayla, yasakla, yaptırımla alt etmeye çalışmak bu konudaki amatörlüğün ve düşünsel zafiyetin kanıtı deniyor. Şiddetin, terörün ve çatışmaların önünü açan şey Müslüman toplulukların Fransız toplumunca kabul görmemesi ve Fransız toplumuna uyumu konusunda çaba gösterilmemesi. Yani asıl sorun buradayken işte yasakla bastırılmaya çalışılması eleştirilerden bir tanesi. Bir başka eleştiri şöyle. İşte yasa evde eğitimi yasaklamak istiyor, özel din okullarını katığı biçimde denetlemek istiyor, çok eşliliğini, bekaret sertifikasını engellemek istiyor. Ama bu kararlar bundan 20 yıl önce alınmış olsaydı terör saldırıları engellenir miydi? Saldırılara katılanların özgeçmişlerine bakılacak olursak, Bakacak olursak bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü Fransa'da terör saldırısına katılanların tamamı eğitimlerini devlet okullarında aldı. Hiçbiri evde ders almadı, çok eşli bir aileden gelmiyordu. Bekar sertifikası konusuyla terör, terör saldırıları arasında da bir ilişki göremiyorum diyor burada yazarımız. Evet bu şekillerde eleştiriliyor. 18 ay sonra Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Burada işte Macron'un sağ oyları almak için yaptığı bir hamle olarak nitelendiriliyor bu yasa tasarısı girişimi. Parlamentoda neler olacak? Nasıl değişecek? Göreceğiz. Evet. Bayağı yani bizim için çok da Uzak olmayan, bize evet. çok uzak gelmeyen gerçekler şimdi gene Fransa'da da tartışılır hale gelmiş bir kez daha. Bu döne döne gelir zaman zaman. Çok uzak olmayan gerçekler derken neyi kastettiğinizi ben anlayamadım. Ya yani Bu tarz tartışmalar Türkiye'de de son derece yaygın. Evet. Işte Kamuda bir... başörtüsü yasakları vesaire. Evet. Türkiye'de de uzun evet. süredir tartışılıyordu. Bir de bu Öyle yasakların evet, tabi bir... yasanın nasıl uygulanacağı konusunun bende soru işareti yaratmadı değil. Belki ilerleyen günlerde bakarız ama nasıl ya sadece Müslümanlara özgü yasalar değil herhalde bunlar. Nasıl şey yapacaklar? Ayırt ediciğim, aşırı sağında veya köktenci Hristiyan gruplarında kadınlara yönelik falan benzer e, tavırları var olduğunu düşünürsek nasıl ayıklayacaklar bilmiyorum. E, tabii mesela örneğin e, işte e, işte... Aslında İslam şeylerin radikal, is, radikal İslamcı dernekleri hedefliyor ama sadece dini dernekler diyor. E, bu durumda işte evanjelik e, işte derneklerin de yurt dışından işte destek alması gündeme geliyor ya da işte şey okuduğunda işte kamu görevlilerinin bilgilerinin ifşa edilmesinin cezalandırılması biliyorsunuz bunu güvenlik yasası çerçevesinde de konuşmuştuk. Orada işte polislerin e, işte şiddet uygulaması uygulayan polisler e, sosyal medyada görüntülerin yayınlanması engelleniyordu bu hani bu tip şeylere de evrilebilir. evet uygulanması da son derece baskıcı bir şekle dönüşebilir uygulanma şekli de önemli. Evet uzak diye bize derken bunu kastetmeye çalışmıştım ben de evet evet. evet e, Buradan e, Avusturya'ya geçelim. E, şimdi e, bu, bu, bu konu bize biraz uzak ve ağır bir konu. Hani Türkiye'de de hiç tartışmadığımız ve tartışmaktan da yani konuşmadığımız ve konuşmanın da gayet dikkatli konuşulması gereken bir konu. E, hekim destekli intihar ya da gönüllü ölüm. Avusturya Anayasa Mahkemesi hekim destekli intihar yasağının Anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. E, bu yüksek mahkeme e, bu yasağın insanın kendi kaderini tayin hakkını ihlal anlamına geldiğini söyledi. Kendi ta kaderini tayin hakkı hayatını şekil, hayatına şekil vermek kadar onurlu bir ölüm hakkını da kapsıyor dedi. Yani artık Avusturya'da 2022 yılından itibaren hekim destekli intihar e, yasal bir hale gelecek. E, bu şöyle bir şey. E, işte Ötenezi de var. E, Ötenezi işte zor durumdaki e, ölümcül durumdaki hastalara işte hekimler ya Onların bakım ünitelerini artık sürdürmüyorlar ya da işte onların ölümüne yol açabilecek bir takım enjeksiyonlar falan yapabiliyorlar. Burada ise hekim intihar için ortamı hazırlıyor, düzeni hazırlıyor ve kişi kendisi bunu işte enjeksiyonsa kendisi yapıyor ya da işte hekim sakinleştirici de verebiliyor. Böyle çok ilginç, e, enteresan e, bir e, olay. Bu bir babasının intiharı ile ilgili e, son derece ilgi çeken bir e, kitap yayınlamış olan bir yaz, yazar. E, bu konuda ders standart gazetesinde de e, bu kararı gayet olumlayan bir yazı yazdı. Ee, şöyle diyor, babam benimle ölme arzusu hakkında konuşabilmiş olsaydı önce onu terapiste götürdüm. ama ölme isteği bunun sonrasında da sürseydi ve ölüm desteğine izin vermiş olsaydı kendisiyle son dakikalarında da ona eşlik edebilirdim, onunla vedalaşabilirdim, elini tutabilirdim, yalnızlık ve korku dolu olmayan bir vedayı mümkün kılabilirdik. Güzel bir ölüm olurdu. Diyor. Buna karşı çıkanlar, şey genel, Katolik Kilisesi, bu yasanın, bu kararın toplumda yardıma ihtiyacı olanlarla dayanışma kavramını kökünden değiştirdiğini söylüyor. Siyasetçiler de, kabineden bir bakan da, kimsenin hayatının değerini sorgulamadığından emin olduğumuz bir toplum yaratmalıyız diyor çok yani zor konuymuş. Çok zor. E iyi anlayamadım ben de şimdi ötenaziye savunuluyor mu burada yoksa evet. o, o, o zaten var da onun ötesine evet. giden Evet. Düzenek hazırlıyor Evet. diyorsunuz. Bu biraz ilginç evet. bir durum. Evet. Yani, evet. bu ölümcül durumda olanlar değil evet. sağlıklı Evet. olanlar Evet. Ee, ölmek isteyenler için, gönüllü ölüm için hekimlerin yardım etmesi durumu bu. Evet. <gülüyor> Jack Cavill'i yaşasaydı ona sorardık <gülüyor> doktor. Peki. Evet. Ee, bunu evet. tekrar konuşmaya devam edeceğiz tabii Son, son olarak da Rusya'ya geçelim. Rusya'da Rus tam olarak Rusya değil aslında. Rusya'da muhalif lider Navalny zehirlenmişti geçtiğimiz yaz aylarında. Şimdi Britanya'da Bellingcat diye bir araştırmacı gazetecilik sitesi. Bu Amerika'dan CNN, Almanya'dan Spiegel, Rusya'dan Insider'la bir araya gelerek bu suikast girişimine dair kapsamlı bir araştırma dosyası yayınladı. Bu dosyaya göre Rusya'nın istihbarat servisi FSB'den kimyasallarla ilgili uzmanlaşmış en az 8 kişilik bir ekip Navani'nin zehirlenmesinde ilgili olduğunu, ilişkili olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu kişiler Navalny'i 2017 yılından beri takip ediyorlar ve zehirlenmesi sırasında onun yakınlarındaki bir bölgedeler. E, ve e, işte zehirlenmeden önce Navalny işte Kremlin yönetiminin bulunduğu bir yere kısa bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. E, zehirlenmesinden sonra kendi aralarında yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiriyorlar. Tüm bunları yani bu 8, en az 8 kişilik ekibin e, suikast girişimiyle ilişkisini e, bu gazeteciler e, bir takım telefon kayıtları, uçuş kayıtları gibi listelere bakarak e, keşfet keşfediyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Şimdi bunun bir yandan... E, şeyi açıkça ortaya koyuyorlar. Yani Rusya'daki rejimin muhaliflere kadar ne muhaliflere karşı ne kadar acımasız olduğunu işte böyle bir kimyasalla hayatınıza kastedebilirler, öldürebilirler. Bunu ortaya koyuyor. Bir yandan da aslında bu gazetecilikle ilgili son derece ilginç bir gelişmeyi gösteriyor bize. Metaveri denilen büyük data sistemlerinin büyük data base'lerin data data büyük verilerin gazetecilikte nasıl kullanılabildiğini göstermesi açısından son derece ilginç bir şey. Şimdi bizim işte kişisel verilerimiz, telefon kayıtlarımız, bilgisayar kayıtlarımız, uçak kayıtlarımız bir yerlerde kontrol altı kaydediliyor ve Batı ülkelerinde bunlara ulaşmak çok kolay değil. Ama Rusya'da bu konuda düzenlemeler gevşek olduğu için işte Telegram üzerinden işte bu büyük verilere birkaç yüz dolar karşılığında erişebiliyorsunuz. İşte burada bu haberle birlikte haberin nasıl yayınlandığı, yapıldığı ile ilgili de bir yazı yayınlandı. İşte Telegram'da birkaç yüz dolara e, bu kişilerin telefon kayıtlarını lokasyon, e, e, lokasyon, coğrafi olarak nerede bulundukları bilgisiyle birlikte e, e, elde edebiliyor gazeteciler. E, bunu gösteriyor. E, i̇şte buna dair de bir e, yorum, e, bir Rus medyasından şöyle. Dijital devrim sayesinde devletin değil, devlet değil, toplum bundan 10 ya da 20 yıl önce mümkün olmayan bir biçimde Suçları aydınlatma imkanı buluyor. İşin en lezzetli tarafı Rusya'nın telefon verilerini kaydetme yükümlülüğüne dair çıkarttığı yasa ve üniformalı büyük veri tacirleri olmasaydı bu ifşalar mümkün olmayacaktı. Rusya'dan e, haberimiz de böyle. Büyük verinin... Evet gazetecilikte böyle büyük kritik bir suçu aydınlatmak için Rus istihbaratına karşı kullanılmış olması. Evet ama aslında tabii öbür yanı da bir kez daha gözler önüne de getirmiyor değil. Gözetleme toplumu bütünüyle yani 1984 romanındakinden beter bir halinde ortada olduğunu gösteriyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de Edward Snowden'ın ortaya koyduğu bir şeydi bu herkesin toplumdaki bütün kurumların gözlendiğini kendi bizzat içinden gözetleyen kurumlarda çalışanlardan biri olarak ortaya koymuştu. Son İran'da da asılan gazeteci olayında da adamın nasıl kaçırıldığını filan da gösteren yani gözetleme toplumları konusunda çok önemli gelişmeler olduğunu da gösteren bazı gelişmeler de yok değil doğrusu. Elbette yani bu gözetleme top, yani bu verinin ee, olumlu bir şekilde kullanılmasına dair bir örnek ama hani orada çok büyük bir veri e, bulunduğu ve bu verilerin de hani çok, çok çok farklı amaçlarla kullanılabileceğine dair. Evet bu, bunu işaret ediyor aynı zamanda evet, söylediğiniz gibi. Evet peki burada evet. bitiriyoruz herhalde. Ee, evet çok... burada bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim Yo Tuba. Ben teşekkür ederim. Eurotopix'ten derlediklerim bu kaderdi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.